Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve selamu ala Resulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ve Kardeşler en son tefsir dersinde şuara suresi 40. ayete kadar okumuş ve tefsirini yapmıştık. 41. ayette itibaren devam ediyoruz. En son sihirbazları ha, tamam, tamam. firavun toplamıştı. Meydana, araneye arenada düello için hazırlanıyorlardı. Bu esnada sihirbazların Firavun'a bir talebi var. O talebe gelmiştik. 41. ayette de o söz konusu ediliyordu. Buyuruyor ki Allahu Teala talebine işaret edecek şekilde فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنِ اَنَّ لَنَا لَا Sihirbazlar geldiği zaman dediler ki Firavun'a ''Şayet biz galip gelirsek bize bir ecir, bir ödül var mıdır? Vardır değil mi?'' diye ilave bir hak istediler. Orada büyük bir olay var çünkü. Nedir olay? Firavun Aleyhi tahtı sarsılıyor. hükümlanlık tehlike de. Büyük tehlikeye karşı ona yardımcı olacaklar. İlave ödül diyelim, ekstra Ekstra ödül var mı bize? ''Şayet biz galip gelirsek nedir bizim ödülümüz, bizim kazanımız?'' diyorlar allah Teala Firavun aleyhil diliyle bize diyor ki قَالَ نَعَمْ فَا اِنَّكُمْ اِذَا اللَّهِ Elbette ki, tabi ki, muhakkak ki siz o zaman yaklaştırılanlardan olacaksınız. Yani bana yaklaştırılacaksınız. Yani benim yakınımda olacaksınız. Biliyorsunuz çok eskiden beri idari kadroya ne kadar yakınsa insanlar, bal tutan misali o kadar makam sahibi var. Mevki sahibi olurlar, söz sahibi olurlar, yüksek mertebelere ulaşır ve bununla beraber otoriterler genişler. Yani o ülkede hatırı sayılır insan olurlar, firavunun yanına yaklaşmak isteyenler önce onlara yanaşıyorlar. Onlarla alışveriş yaparlar, bunlar da rüşvet de tabii ki. Sonra onlara farklı yerlerden, farklı alanlar ihale edilir. kazanımlar çok olur. İdare heyetine ne kadar yakın olursan o kadar Dünyevi kazanımın artar. Ukravi kazanımın peşine değil zaten o insan. Dolayısıyla siz yeter ki şu adamı yenin. Şu deli saçması konuşan adamı bir yenin bakalım. Bak ben size neler yapacağım. Etrafımı alacağım, civarında dolaşacaksınız. Salay eşrafından olacaksınız diye söz verir Firavun Aleykülah. Bu vaadin sonunda da Musa İslam ile beraber bu sihirbazlar Meydanda karşı karşıya gelirler. Bu surede yok. Ee, Taha suresinde var 61-62. ayetlerde. Musa aleyhisselam onlarla aynı ortamda bir araya gelip de baş başa kaldıklarında çünkü etrafta seyirciler, şeref tribününde firavun ve ahalisi efendim etrafta o gün bayram yapan güzel giyinmiş halk ortada arenada Musa aleyhisselam tek başına ve karşısında bir sihirbaz ordusu. Artık orada gösteri anı. Gösterini yapılacak. An. Musa Aleyhisselam onlara nasihat eder ve onun nasihatini de onlar kendi müzakere eder. Yani sizin yaptığınız bu iş batıl bir iş. Allahu Teala bu işten hoşlanmaz manasında bakın neler demiş. Kısa birkaç kelimeyle 61. ayet. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ Dedi ki Musa Aleyhisselam onlara var olsun size. Allah'a yalan iftira atıyorsunuz siz elbette ki. Ve bu durumda da sizi azab ile helak eder haberiniz olsun. Siz Allah'ın üzerine iftira atacaksınız. Yani biz büyük bir şey getirdik. Onun getirdiği şey işte sihirdir. Bizim getirdiğiniz şey onu yiyecek diye büyükleneceksiniz. Öyle bir ümidiniz var. Dolayısıyla Allah'ın mucize olarak gönderdiği bir şeyi siz sihir diye adlandırıp Allah'a iftira atacaksınız. Bu durumda da Allah size ne yapar? <gülüyor> tekum bi azab. Azabla sizi helak eder. Ona göre haberiniz olsun. Ne yaptığınızı bilin. Ona göre adım atın diye onları ikaz eder. Ve kad kâdemen iftira. Her kim iftira ederse de o ziyanı varır, zarar eder. Haberiniz olsun. فَتْتَنَازَعُ اَمْلَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّنْ نَجْبًا Bunun üzerine meydanda bulunan sihirbazarda bir araya geliyorlar baş başa kendi işlerini tartışarak, gizli gizli, sır sır konuşarak ne yapacağız, ne edeceğiz, doğru mudur, yanlış mıdır, biz yaptığımız hak, onun yaptığımız hak, bunu müzakere ediyorlar, nizah yapıyorlar. Neticede de bir sözlere ittifak edemiyorlar ve en sonunda tamam biz ne için toplanmışsak o iş üzere devam edelim. Kararlı olalım o iş işte diye. Ee, karar alıyorlar ve Musa Aleyhisselam'a meydan okuyarak e, o alanda toplanma gerekçelerini yürüle sokuyorlar. Onun üzerine Gâle lehum Musa elgu mâ entum mulguğun Musa Aleyhisselam onlara dedi ki atmak istediğin ser ne varsa buyurun at hodri meydan. Madem siz bu ikazıma kulak vermiyorsunuz. Allah'a iftira atmak hususunda cesur davranıyorsunuz. Cahil cesur. Hadi o zaman buyurun. Ne atacaksan atın ortaya görelim. Diyen meydan okuyor. ve حِبَالَهُمْ فَاسِيَّهُمْ وَقَالُوا بِئِزَّتِ فِرْعَوْنَا اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Firavunun izzetine yemin olsun ki elbette ki biz galip olacağız, yeneceğiz diyerek ellerindeki ipleri, halatları ve bastonları attılar. Sihirbazlar ne yapıyorlar? İp atıyorlar ortalığa. Asa, baston atıyorlar. Sonra onları insanların gözlerini sihirleyerek hareket eder olarak gösteriyorlar. Hayal, hayal ettiriyorlar. Ve insanların gönlüne bir korku düşüyor. bu. Gördüler hayalinden dolayı. Bazen olur, insan bir şey gördüğünü zanneder, bir ürperir, bakımların etrafında bir şey yok. Bu sihirbazların yaptığı ise böyle anlık bir şey değil. Onlar bu sihir işini bitirinceye kadar devam eden bir algı. İpslerini atıyorlar, bastonlarını atıyorlar. Onlar, insanlar sihirlendiği için onlara hareket eden bir şeyler olarak gözüküyor. Ve onların üzerine geliyormuş gibi gösteriyor ve onları korkutuyorlar. Bu bahsedilen şeyler de yine Araf suresinde, Taha suresinde. Onların attığı bu kalakların, iplerin ve bastonların neler yaptığı ve insanları nasıl etkilediğinde o da değinmişti allah Teala. Beyan etmişti. Bunu yaparken de Firavun'un izzetine yemin ederek yapıyorlar. Niye Firavun'a yemin ediyorlar? ilah olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz yemin bizim İslam dininde de öyledir. Yemin kim adına yapılır? İlah adına yapılır. Olur. Kim ilah olarak kabul ediliyorsa onun adına yapılır. kubelin adına diyorlar da Mekke müşke değil mi? Uzza'nın adına diyorlardı. Uzza ile yemin ediyorlardı. Halbuki İslam işte neyle kayıtlamıştır? Mahluk insanlar sadece Allah ile yemin ederler. Çünkü Müslümanların ilahı birdir. Tüm insanların ilahı bir de Müslümanların inancının kabullerinde de ilahları birdir. Onlar Firavun'un izzetine, gücüne, Efendim muktedir oluşuna yemin ederek biz galip geleceğiz diyerek bu ellerindeki oyuncakları atıyorlar. Peki o anda Musa'nın içerisinde bir korku düşüyor. Yine daha önceki surelerde geldiği üzere bir korku düşüyor. "Ben bu kadar böyle hareketten şeyler, ben nasıl mücadele edeceğim diye endişeleniyor. Allah Teala da ona vahy ediyor. "Korkma. Korku duyma. Sen galip olacaksın. Allah'ın rasulleri daima galip gelir." Böyle bir mücadele böyle Meydan okuma esnasında ve sen asanı at diyerek Allah-u Teala ona vahy ediyor. Musa asahu أَسَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفِكُونَ Musa aleyhisselam asasını attı. Birden o onların uydurduğu şeyleri yuttu. Yuttu bitirdi. O ortalıkta ne kadar büyük bir alan, ne kadar kalabalık insanlar tarafından atılan bu bastonlar, ipler ve dolayısıyla hareketten canlılara dönüşen ne kadar nesne varsa hepsini tek tek yuttuğu bitirdi. Çünkü onun asası neydi, ne yapıyor? Büyük bir yılan oluyordu ve hakiki yılan oluyordu. Mucize eseri hakiki yılan oluyordu. Onlarıki ise sihir, <gülüyor> aldatıcı şey, göz aldanıyor. Yoksa ortalıkta duran ip aslında ortalığı şeyler. Veya baston asma ort ortaya atılan şeyler. Ama insanlar sihirleniyorlar. Nasıl bir şeyse vardır. Görmüşsünüzdür sihirlenen kimseleri. Olmayan bir şey olmuş gibi gö zannederler, görürler. Veya olan bir şey yokmuş diye kabul ederler. O sihrin etkisi korkunç. Allah bizleri sihirlenmelerden yapmasın Azze hmm. O sihiren varuz kalanlardan yapmasın. sihirbazlar bundan dolayı felah bulmazlar. İnsanları aldatıyorlar. Hakkı batıl, batıl hak gösteriyorlar çünkü onlar. Ama Musa Aleyhisselam ki öyle değil. Bunu o topluluktan o kadar kalabalıktan sadece sihirbazlar çözebiliyor. Onun yani Musa Aleyhisselam attığı asanın yılana dönüşmesinin bir sihir olmadığını sadece Musa Aleyhisselam'ın yanındaki o sihir meydana getiren sihirbazlar anlıyor, çözüyor. Diğerleri seyredenler çözemiyor. O da sihirbaz, o da sihirbaz kabul ediyor. Yani o kadar sihirbazı bir tek sihirbaz oyunuyla yendi olarak görüyor, görüyorlar, addediyorlar. Öyle zannediyorlar. Musa Aleyhisselam'ın attığı asa bir yılana dönüştü ve onların hareket ediyor gibi hayal ettirilen iplerini alan tek tek yuttu. Yok etti. Meydanda onların izin emaresi kalmadı. Bunu gören sihirbazlar ne yaptılar? Fe ulgıya seharatu sâcidîn. Sihirbazlar secdeye atladılar, secdeye atladılar, kapandılar secdeyi. Çünkü onlar biliyor ki bu iş sihir değil. Onların yaptığı iş, zaten sihir işi ya, neyin sihir, neyin sihir olmadığını onlar, onlar çözüyorlar. Baktılar ki ı -ı, bu bizim işimiz gibi bir şey değil. Demek ki bu meydandaki mücadelenin öncesinde Musa Aleyhisselam hatırlattığı iftira atmayın allah Teala Teala'ya Yoksa helak olursunuz sözü bir yerlerinde kalmış. Onlar etkilemiş, bakmışlar ki bu iş sihir değil, secdeye kapanmışlar. Kimin huzurunda? Firavunun huzurunda. Ve ne demişler? Firavuna mı secde etmişler? Galû âmennâ bi rabbil âlemî Biz alemlerin Rabbine secde ettik. İman ediyoruz. Şimdiye kadar onların Rabbi kimdi? Evet. frauna yok değil diyorlar. Yani bu bu bir şey. Alemlerin Rabbi diye Musa'nın iddiası hakikaten vardır. Bu yoksa şuradaki iki gözden, iki kulaktan, bir ağızdan ibaret hastalanan, uyuma ihtiyacı hisseden, acıkan, korkan, endişelenen kişi Rab olamaz. Âlemlerin Rabbi'dir bu işin sahibi. Bu Musa'nın iddiası hakikattir, doğrudur diyerek secdeye kapanıyorlar. Orada da bunu beyan ediyorlar. Şimdi düşünün kalabalık bir alan. Çok kalabalık bir alan. Mikrofonda yok ki herkes orada ne konuşulduğunu, ne yapıldığını duysun, bilsin, haberdar olsun. Secdeye kapanmış sihirbazlar. Dışarıdan bakan insanlar bunlar Firavun'u etmiş diye anlayabilirler mi? Anlayabilir Onlar bunu beyan ediyorlar. Yok biz alemlerin Rabbine secde diyoruz. Rabbi Musa ve Harun. Şu Musa ve Harun var ya Onların Rabbi, bizim Rabbimiz, sizin Rabbimiz ile Rabbe biz iman ediyoruz diyerek secdeye kapattık. Firavun aleyhillâne yeryüzü ilahıydı. Kendi gözünde de, halkının gözünde de. Sonra, iyi konuşamayan, insanların gözünde de katil olan birisi çıktı karşısında dedi ki, yok sen Rab değilsin, sen ilah değilsin, alemlerin Rabbidir bu iddia ettiğin şeylerin Rabbi, sahibi dedi. Karizma çizildi. Bu çizik karizmayı düzeltmek için hadi o zaman sen neyin var neyin yok ortaya koy biz de elimizdekini ortaya koyalım diye meydan okudu. Firavun etrafında bulunan danışmanlar aracılığıyla. Etrafta bulunan, ülkede bulunan bütün sihirbazları, becerikli sihirbazları getirdiler. Arenada mücadele ettiler. Birisi Firavun adına, birisi alemlerin Rabbi adına. Yani birisi ben ilahım, ben Rabbinizim diyen Kimse adına bir grup, diğeri de yok sen Rabb filan değilsin, alemler olabilir o. Allah'tır o diyen kimse. Allah adına diğerleri firavun adına meydana çıktılar ve kozlarını paylaştılar. Ellerinde avuçlarında ne varsa ortaya koydular. Neticede beklenen, umut edilen şey, firavunun galip gelmesi, firavunun taraftarlarının, onu savunan sihirbazlarının galip gelmesi ve o meydanda artık Musa Aleyhisselam'ın sözünün kesilmesi, Firavun'un saltanatının devamıydı beklenen şey, olmadı. Ne yaptı? Bu sefer Firavun'un savunanları, Firavun'un ordusu, Firavun'u terk etti dedi ki biz alemlerine Rabbim'e teslim oldu. Ona iman ettik, ona secde ediyoruz dediler. Saf değiştirdiler, Firavun'un safına kim safına geçtiler? Musa Aleyhisselam'ın safına geçtiler. Hakikatte Allah'ın safıdır, Allah'ın safına geçtiler. Musa Aleyhisselam'da Allah'ın safında olduğu için. Şimdi çizilen karizma düzeltilecek, onarılacak idi yerle bir gördüm. Şu an yapılacak tek bir şey var. Ne o? O ortamda bulunanları yerle bir etmek. Dünyaya geldiğine pişman etmek, perişan evet. etmek. Ne diyor Firavun bunun üzerine? Zaten o konumdaki, o durumdaki birisinin yapacağı tek şey yok. Başka bir şey kalmadı. Ha iyi ettiniz maşallah, çok iyi ettiniz. Hadi yolunuz açık olsun. Hayır olsun diyecek hali yok tabi Ne diyecek? Gâle âmentüm lehu <gable> en âzenelekum Dedi ki hala ilah zannediyor kendini. Rab zannediyor. Ben size izin vermeden önce mi ona iman ettiniz? Yani alemden Rabbine iman edecekseniz de önce ben izin vereceğim. Siz ondan sonra iman edeceksiniz. Demeye getiriyor. Sonra da kendisi çünkü sihirden başka bir şey anlamıyor. O yüzden sihirbazları meydana davet etti. Musa Aleyhisselam'ı bir sıfatla yaftalıyor. İnnehu lekebirul muzi anlekum es-sihra felesa Muhakkak ki o yani şu ortadaki Musa var ya o size sihri öğreten büyünüz en becerikli, en mahir, en bilgili sihirbaz olur ve size o sihri öğretti. Dolayısıyla sizi yendi. Hepiniz bir araya geldiniz. Ustanızı yenemediniz dolayısıyla. O usta olduğu için yenilmedi. Ama siz yakında bileceksiniz. Yani bu kurduğunuz tuzak, benim aleyhime kurduğunuz tuzaktır. Siz bunu bilinçli programla yaptınız. Elbette ki karşılığı uzaktır dedi. Nedir o karşılık? لَاُغَدْتِ عَنَّ اَيْدِيَكُمُ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَاَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Elbette ki sizlerin ellerinizi ve ayaklarınızı hilafen, çaprazlama, Keseceğim ve sizlerin hepinizi asacağım. Hurma ağaçlarında. Bu iş fitnedir diyor yani. Sizin bu yaptığınız şey fitnedir. Düzen var, kurulu bir ülkede bir kral var. O kralın tebaası var. O tebaanın köleleri var. Bu yürüyen, işleyen sistemi siz bozmaya yönelik adımlar atıyorsunuz. Bunda nedir? Fitnedir işleyen sistemi bozacak, adım atmak veya ona tuzak kurmak fitnedir. Siz fitne peşindesiniz. Dolayısıyla fitnecilerin cezası da elleri ve ayakları çaprazama kesilmek ve asılmaktır. Maide suresi 33. ayette geldiği gibi. Ben de sizi bu şekilde cezalandıracağım diyor. Firavun İslam'da da böyledir. Fitnenin cezası bakın geliyor. İnne ma cezaa'allazina yuharibunallaha ve rasulahu ve fil ardi fesada Allah ve resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat peşinde koşanların cezası ancak ve ancak ey yuqattalu ev yusallabu ev tuqattaa eydihim ve arjuluhum min khilafin ev yunfau art. Bu işi yapanların yani Allah ve Resul'e savaşanların ve yeryüzünde fesat peşine koşanların cezası, karşılığı ancak ve ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya yeryüzünde sürgün edilmelerdir. Başka bir yere sürülmelerdir diyor allah Teala. Sizin bu yaptığınız iş fitnedir. Dolayısıyla bu fitnenin cezası olarak da ben sizleri elleri ve ayakları çaprazlama kesecek ve asacak şekilde El cezalandıracağım diyor. Eller ayaklar nasıl kesiliyor? Sağ kol, sol ayak çaprazlamak istiyor. Veya tam tersi. Sol kol ve sağ ayak. Bir de bu haliyle hurma ağaçlarını asılıyorlar. İbret alem için. Yani öldürülmüyorlar. İnsanların gözünde kanlar akakak. E yani ölümlerin en acısıyla en şiddetlisiyle ölsün diye asılıyorlar ve ibret alem için insanlara sergileniyorlar. Niye? Çünkü insandan gözü koksun, buna benzer bir hataya düşmesin. Peki bunu duyunca böyle bir cezalandırmayla ceza görecen, duyan, gören, hisseden insanlar ne yaparlar? Korku duyarlar. Veya o an o ortamdan kurtulmak için çözüm ararlar. Veya en azından canlarını kurtarmak için geçip çözüm peşine koşarlar. Bu kravunun sihirbazları bu benzeri bir tavra değer vermiyorlar. Böyle bir tavır takılmıyorlar. Ya la Dediler ki hiçbir zararı yok. Ne yaparsın? Hiçbir zararı yok. Dilediğin ceza yok. Muhakkak ki bizler Rabbimize döndürüleceğiz. Yani her halükarda ister şimdi, ister on sene sonra, ister elli sene sonra her halükarda ne yapacağız? Rabbimize döndürmeyeceğiz. Yani neticede bu e, firavunun ordusundan olan sihirbazlar hakikati görünce bu olayın sihir olmadığını, allah Teala'nın gönderdiği bir mucize, Musa aleyhisselam elle gösterilen bir mucizesi olduğunu anlayınca biz Rabbimize döneceğiz. Her anikada şu an olsak Rabbimize döneceğiz. Evet. Efendim sen bizi affetsen Efendim veya sana yaransak bir şekilde bu ömrümüzü uzatsa da gene neticede Rabbimize dönüşeceğiz. O da bir karşılık var. Şu an iyi bir karşılık göreceğimizi umut ediyoruz. O yüzden şu an olmasına hiçbir zarar yok. Çünkü devam diyorlar ki اِنَّا نَتْمَعُ اَيَّا غَفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَتَاءَانَا اَمْكُنَّا اَوْوَلَ الْمُؤْمِن۪ينَ Muhakkak ki bizler Rabbimizin bizim hatalarımızı iman edenlerin ilki evveli olmamız sebebiyle bağışlamasını umuyoruz. Şu an biz iman edersek ki şu an bu topluluk içerisinde bu işte iman eden dolayısıyla Allahu Teala'ya imana yönelen imanı dönen ilkleriz biz. Bundan dolayı ilkler olmamız sebebiyle Rabbimizin bizim zorlandığımız şeylerde hatalarımız var. Bu aşamasını tamah ediyoruz, umut ediyoruz. Diyerek imanlarında ısrar ederler. Sebat gösterirler. Kesin karar davranırlar. Müfessirlerin bazıları Hakkında bir delil olmadığı için bu sihirbazların öldürüldüğüne, kollarının ayaktan çapaz olmak istedik, asılarak öldürüldüğüne, hepsinin e, bazı müfessirler de yok öldürmediğine, e, şirabının onları affettiğine dair görüşler serdi diyorlar ama böyle bir ortamda sanki kıssanın devamı olan öldürmesi şeklinde bu kul gerektiriyor Allah emanet olun ama hakkında kesin bir nasip bilgi yok. Sonra Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a artık uzunca bir süre e, şurağının beldesinde, Mısır beldesinde kalmışlar. Artık iman etmeyecekleri anlaşılmış. İsrailoğullarını o beldeden çıkartmasını vahiy ediyor. Ama bu arada vuku bulan şeyler var. Seneler süren bir mücadele devam ediyor gene. O sihirbazlar öldürmüşse bile Allahü Teala'nın vadi ahdi gereği. Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam o Firavun ve ordusu yakınları dokunamıyorlar. Bir zarar veremiyorlar. Uzun süre bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele esnasında Allahü Teala'nın onların imtihanları da devam ediyor. Seneler süren kuraklıkla ve ölümlerin eksilmesiyle onları imtihan ediyor. Arkasından onların başına tufan gönderiyor. Şiddetli yağmur. Sonra çekirgen musibeti gönderiyor. Her tarafı kaplayan çekirgen. Akabinde bir haşere kurtçuk gönderiyor, yiyecekler içecekler talan oluyor. Sonra ki bu kurbağa muhsubseteq saylamayacaklar kurbağa her tarafı kaplıyor. Sonra bütün sularının içecek sularının kuyu sularının lahir hepsinin kan olması, çekiyor. hatta nehirlerim bile kan olması. Allah-u Teala onları çeşitli muhsubseteq deniyor. Ne için iman etsinler? Allah'ın azabını görsünler ve iman uyandırsınlar diye. Onlar da her seferinde bunun Allah'tan geldiğini biliyorlar, anlıyorlar ve diyorlar ki Musa ey Musa, Allah'ın sana olan ahdi gereği sen ona dua et. Bu musibet bizden kalksın. Biz senin Rabine iman edeceğiz ve İsrail oğlan senle göndereceğiz. Her seferinde Musa'ya sen dua ediyor. O musibet kalkıyor. Onlar yine inkarlarında, küfürlerinde ve İsrail oğlanına zulüm hususunda ısrarcı olmaya devam ediyorlar. Sonra başka, sonra başka, sonra başka sıra sıra bu geliyor. En sonunda bu mücadele mütemadiyen bir değişim olmayan, imana yönelmeyen bir halk oldukları ortaya çıkınca artık Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a bir vahiyle İsrail olanı o bölgeden uzaklaştırmasını emrediyor. İşte bundan sonraki kısımda orayı anlatıyor. zaman o da yani böyle varlar. Sıra var mı hocam? bırakalım. Cahil biri değiller yani konuşmalarına bakınca, yani dili önce duymuşlar gibi, biliyor musun? İmanları var, bilgileri var. Ya onların bu olaydan önce ne tür bir bilgileri var, ona dair biliyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın onlara ikazı var. Gerili yavrum. Yani. Zannetmiyorum çünkü o halk Fevun Aleyhillâne'yi ilah kabul ediyor, iman etmişler. Onlar. Artık burada Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılmayan Musa Aleyhisselam'ın onlara başka ikazları var mıydı? onlara veya Musa ile Harun Aleyhisselam'ın Firavun ve ahalisini imana davet etmeleri husus onlara aktarıldı mıydı? Neticede bu insanlar sağdan soldan toplandılar, getirdiler buraya. E biz niye gidiyoruz diye sormuşlardır. Bizden ne istiyor bu adam? E meydan okuyan veya Firavun'a kaldıran birisi var, E ne diyor falan diye muhakkak konuşmalar olmuştur. İnsanlar toparlayacaksın bunlar o ortamda ne göreceklerini veya kime karşı mücadele edeceklerini bilmeyecektir mümkün değil tabi ki. Mutlaka Musa Aleyhisselam ve Aleyhisselam'ın özellikle de Musa Aleyhisselam'ın iddiaları, daveti, tebliğine dair makul bir onlara ulaşmıştır ki bir de o ortamda hatırlatma ile vardır, o bilgileri birleşince ve gördükleri manzaranın sihir olmadığı, mucize olduğunu anladıkları zaman iman, üç teslim olmuşlar. Bu müthiş bir iman, basit bir iman değil. İman edip ve bu imanda o hazırlık katilin karşısında sebat etmek. İstıra olmak, dik durabilmek yani mert olmak, dik durabilmek, aman yani korkunç bir iman. Allah o sebatı, o sadakati bizlere de nasip etsin azizim. Peki ve hayna ila Musa en esribi abadi inkum muttabun. Ve bir zaman sonra biz Musa'ya kullarımı geceleyin yürüt Muhakkak ki sizler tabi olunacaksınız. Yani peşinizden gelinecek. Peşinizden birileri gelecek diye vahyettik. Artık iman davetine inatla ayak direme küfürde ısrar etmenin neticesi Allahu Teala'nın sünneti. Sünnetullah nedir? Azaptır. Cezanın. O cezanın ayak sesleri azabın ayak sesleri geliyor. Kullarımı gezeleyin, yürüt. Yani o topraklardan uzaklaştır. Çünkü ne yapacaklar? Arkadaşlar onlarda gelecekler. Bunu yapıyor Musa Aleyhisselam. Bir gece, gecenin başlangıcında tüm İsrailoğullarından ne kadar insan varsa hepsini toparlı sessizce götürüyor. Artık nasıl bir ortamla başvursak aldılar. bir Gece eğlenceleri vardı da diğer o efendi olanlar içtiler, sızdılar da bunların aralarından sığırıp gitmesini ayrılmalarını fark edemediler. Nasıl bir ortam? allah Teala yaratmıştır öyle bir ortamı. Ama içlerinde bir tam İsrail e olmanın birisi kalmayacak. Kıptilerden de, Firavun'un taraftarlarından iman eden birkaç kişi dışında, yaklaşık dört kişi diyorlar. Allah Herkes orada kaldı, diğer iman edenler ve İsrail olan tamamı ayrıldı. Musa Aleyhisselam ile beraber nereye doğru? Mısır'dan Kızıldeniz'e doğru hareket ettiler. Vahiyle. Kıptaki, hocam. Kıpti Mısır halkı. Türk gibi, Kürt gibi, İngiliz gibi bir ırk, Kıpti. İnsanlar tabi sabahleyin kalktılar, baktılar ki evlerinde kül olarak bulunduklar kimse yok. Etrafta da kimse yok. Yani o beyzade takımı, efendi takımı ortada hizmetçilerin hiçbirisi yok. Boşalmış, şehir boşalmış farsela firavun fil medaini haşirin tabii ki bu olay firavuna da gidecekti o direkt olarak insanlar kölesiz kaldı nereye kime başvuracaklar yöneticilerine başvuracaklar böyle böyle bir olayla baş başa kaldık ne yapacağız firavun da bunun üzerine kendi ülkesinin şehirlerine toplayıcılar gönderdi. Bir dönem Musa Aleyhisselam'la mücadele edecek sihirbazları toplamak için elçiler göndermişti. Firavun şimdi de kendilerinden kaçan, köle olan topluluğu yok etmek için el silahtan tutan herkesi toplamak üzere adam yok. Seferberlik ilan etti. Ve bir an önce olacak. Çünkü kaçan kaçıyor. yakaladın yakaladın, yakalamadın hizmetçi sıkanacaksın. Dolayısıyla onlar hayat yeniden başlayacak. Alıştıkları senelerdir. Belki de aslında alıştıklar düzen yok olacak. Hayata yeniden başlayacaklar. Korkunç bir durum bu. Hiç elini sıcak tutan soğuk suya sokmayanlar, şunu şuradan alıp buraya taşımayan insanlar kendi tüm işlerini bağ, bahçeye, şu işlerini hep kendileri yapacaklar. O yüzden onların bir önce yakalanması ve o kaçan kölelerin cezalandırılıp tekrar eski işlerinde memur edilmeleri gerekiyor. Firavun aceleyle tüm şehirlere en silah tutan ne kadar adam varsa sanki ülkesine İngilizler saldırmış gibi savunma maksattı. Hepsi gelsin diyerek kaçanların peşine koşup onları yakalayacak bir ordu oluşturdu büyük bir ordu. Sadece resmi askerler değil, el istihraftan bütün hasta olmayan, yaşlı olmayan, bir mazeret olmayan tüm herkes toplanmak üzere alanlar gönderdi şehirlere. Sonra da onlar teşvik ediyor. İnne ha'ulayı le hizmetun qalilun. Maakat ki onlar az bir topluluk. Biz onların icabına bakarız. Onların hakkında geliriz biz. Onlar azdır. Biz muhakkak onları yerle bir edecek güce sahibiz. Çünkü ve inne hum lenale gaizun. Çünkü onlar bizi öfkelendirdiler. ve inna alecemyun hadirun. Biz de hazırlıklı bir toplumuz, uyanık bir toplumuz. Yani bizim alet edevatımız var, silahımız var. Akıl başında insanlarız. Bunlar az bir topluluk. Bir asi grup bu şartlar çerçevesinde bir an önce yakalar, işimizi görürüz. Direk de teşvik ediyor. Ama Allahu Teala da buna Şehadet ederek diyor ki fe'ahracnahum min jennati ve uyun ve kunuz ve makamin kerim bizder onları bahçelerden nehirlerden sermayelerden ve çok değerli oturma yerlerinden makamlardan çıkarttık. Nereden çıkarttılar efendiler? Mısır'dan saltanatın hüküm sürdüğü şehirlerden çıkarttı. Nehirler var, odakan, bağlar, bahçeler var imar edilen servetler var ki o servetlerin en büyüğü zaten Karun denen yeryüzünün en zengin kimselerden birisi. Sadece servetinin anahtarlarını bir grup taşıyor. Sadece anahtarları. Kilitlerinin anahtarlarını. Onun gibi servetlerin içerisinden yani sermayelerin içerisinde ve çok değerli oturma yerlerinden. Firavun'un ne kadar adamı varsa, şura heyetinde Efendim, komutanı, müdürü, amiri, vekili her neyse, veziri, danışmanı. Hepsinin muhakkak ne var? Sarayları var. Koca koca oturma alanları var. Bahçeli, bağlı efendim, konakları var. O ve benzeri çok değerli ortamlardan biz onları çıkardık diyor Allahu Teala. Plan işliyor. Allah'ın planı daima yürürlüktedir. Allahu Teala önce onları o ülkedeki tüm insanları bir yere getirdik. Firavun'un ilah olmadığını ispat etti. Musa Aleyhisselam'ın çağrısı, daveti o insanlara ulaştı ve onlar kendi inançlarını ısrar ettiler. Yani daveti reddettiler. Davet tüm herkese ulaştı. Ulaşan davet karşılık görmezse karşılığı nedir? Cezadır. Cezada toptan geliyor. Bu toptan ceza içinde allah Teala ortamı hazırladı. Önce onları o çok değerli ülkeden çıkarttı bir toplumu topluğu yapan güçlü sağlıklı erkek kişileri çıkarttı erkekleri toplumu çesens alırsan o toplumda hasta kalır zayıf kalır yaşlı kalır kadın kalır çocuk kalır <gülüyor> ve onlar da kendisini savunamazlar bir toplum olamazlar dolayısıyla ne yaparlar başka birileri gelir onları esir eder köle eder Öyle bir ortam oluşturuyorlar o teala. Onların içerisinde el-i güçlü, kuvvetli ne kadar erkek varsa hepsi seferberlik emri gereği İsrailoğulların peşinden takıldı. Onları takip etmeye başladı. Ger geride kalanlar çünkü direnecek güçte de insanlar değil. Kedalike ve ebrasna ha beni İsrail. İşte aynı şekilde biz İsrailoğullarını oraya mirasçı yaptık. Mısır'a mirasçı yaptık. İsrailoğulları Kızıl Deniz'den karşı yakaya yani ne tarafa? Filistin tarafına geçti. Oradan geri mi döndüler yoksa Filistin'de devam ettiler? Şeklinde bir münakaşa var. Ayetlerde geliyor da biraz daha teferruatlı. Onlar Kudüs'e gidiyorlar. Yani Filistin topraklarına gidiyorlar. Ki orada bir mücadeleleri var. Kudüs'e girmek istemiyorlar. Rihaşer'e girmek istemiyorlar. Bunun üzerine Allah-u Teala onlara 40 yıl orayı yasaklıyor, çöllerde dolaşıyor, lakır. Yani Mısır'a geri dönme imkanları, ihtimalleri yok gibi gözüküyor. Ama Allah-u Teala o topraklara, dillerin çıkartıldığı topraklara biz İsrailoğullarını miras yaptık diyor. Onun beyanı haktır, gerçektir. E bizim anlamadığımız, belki onlardan bir grup geri döndü. Ama neticede Mısır topraklarını Allah-u Teala İsrailoğullarını miras yaptı, oranın hakimi yaptı. Bu yaşanan şeylerden olaylardan sonu. Yaşanan olay nedir? Feetbeuhum müştikin. Onlar güneş doğarken diler Firavun ve ordusu İsrailoğullarına tabi oldular. Onların peşinden gittiler. Felen ma tera alcem ani Musa inna İki grup birbirini gördüğünde İsrailoğları öne kaçıyor. Arkada Firavun ve ordusu Firavun ve oğlu Südemir'in, tüm onun erkek tebaası. iki grup birbirini gördü. Ha ileride bir toz bulutu vardı, arkadakiler gördü. Önde gidenler de arkadan gelenlerin toz bulutunu gördüler. Ne diyorlar? Muhsan halkı elbette ki bize yetiştirdi. Yani biz kaçıyorduk, kaçmayı umut ediyorduk ama bize yetiştiler, ya. yakalandık. Eyvah, şimdi onlara direnecek bir durumlar da yok. Ellerinde silahları yok. Sadece emanet aldıkları bazı altın, gümüş takılar var. Başka hiçbir şey yok. Zaten zayıf insanlar. Zaten onların efendisi bu gelenler. Çıkmaza girdiler. Korktular, ürktüler ve bu sözü de Musa aleyhisselam sorgulayarak söylediler. Hani sen bizi kaçıracaktın. Bizim için bir çıkış yolu vardı. Aha geldiler işte. Aha geldiler. Dediler tabiri caizse. Musa aleyhisselam diyor ki Gâle Buyurdu ki, hayır asla. İnne me'ye rabbi seyehdîn. Muhakkak ki benim Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecek. O bana git demişse, o tarafa git demişse, o tarafa gitti. Nasıl etmiş nasıl emretmişse bunu yaptık. O bana mutlaka bir yol gösterecektir. Onun vaadi haktır, emri haktır. Fevhayna ila Musa enidrim bi'asakel behr. فَنْ فَلَغَ فَكَانِ كُلِّ فَرْغَنْ كَتْتَوْدِ الْعَذِي۪ي۪ي۪ Biz Musa'ya asanı, bastonunu denize vur diye vahyettik. Denize vur. Asa bir sopa. Tahtadan yapılan her neyse ama görün ağaç dallarına yapılan. O asanı Allah ne diyor? Denize vur. Deniz bir su. Asayı suya vur denizin dibine gidiyorlar. Vardılar, artık ileri geçemiyorlar. Geri de dönemiyorlar, arkadan düşman geliyor. Ne yapacaklar? Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı "Hasan denize vur." diyor. Sonuçsuzluk şu an karşımızda. Önümüzde deniz, uçsuz bucaksız. Arkamıza güç titremeyeceğimiz bir ordu. Çıkmaz diyor. Çıkmaz diyor. Çıkmaz sonra. Çıkmaz sonra da girilen yerde çıkılmayacak kadar büyük bir ordu var. Ne yaptı Musa ailesi asasını denize vurunca deniz yarıldı. 12 tane yol, 12 tane duvar oldu. Bu nasıl olur? Allah'ın oldu Allah'ın dilemesiyle elbette ki. Ancak bunu tefekkür etmezsek anlayamayız. Orada Allahu Teala'nın mümin kullanan yardımını yanlamak lazım. Az önce denizdi. Allah denize Asanı vur diye vahyetti. Vurdu. Şu koca deniz belki kilometrelerce bir alan. Her birisi bir dağ gibi öbek öbek aralarında yollar açın Yani sudan duvarlar olsun. Su duvarı duruyor. İki su duvarın arası e, Taha suresi 77. ayete geldiği üzere kup kuruyor. Kuruyor. Yani bastığın zaman toz Toz çıkıyor. Batmıyorsun. Çamur değil. Halbuki o kızıldeniz belki yeryüzü, yeryüzü yapıldığından beri deniz. Yani orası hiç kuruluk görmedi. Hep suluyordu. Orada. allah Teala emretti. Sanki e, denizde belli alanlar söküldü, alındı. Su duvarı da var. Arada yol. Su duvarı, arada yol. 12 tane yol açıldı. Niye 12 tane yol? 12 İsrail yolları 12. <gülüyor> Boy olduğu için, 12 kabile olduğu için. Her bir kabile bir yoldan gitsin diye. Karışıklık olmasın diye. allah Teala öyle ayarlamış ki onlara ileride su da verecek. O suyu da karışıklık olmasın diye ayrı ayrı verecek. 12 pınarı verecek. Filancı oğulları şu yoldan, filancı oğulları şu yoldan. Her boy bir yoldan girdi. Arada pencereler var. O pencerelerden geçerken birbirlerini görüyorlar. Kaybetmiyorlar birbirlerini ya. Girdiler suya değil ama girdikleri. Kuru bir yol. Tozlu yol. Tozlu bir yol. Aralarında sadece su duvarı var. Bunlar çizgi filmde olur arkadaşlar. <gülüyor> Geçiyorlar karşıya. Karşı yakaya varıyorlar. Aa bu arada bakıyorlar ki onlar da peşine gelmişler. Onlar da dalmışlar o kuru yola. Karşı tarafa varınca iman edenler. peşlerindekiler de bu arada neredeler? <gülüyor> Denizin ortasındalar. E, Allahü u Teala'nın muradı hukuk buldu işte, İsrailoğullarını olanı kurtulacaksınız demişti, kurtuldular. Evet, evet, evet. Öbürlerine kurtulma bağdı yoktu. Şimdi iş bitti, Allahü u Teala ne yaptı denize? Tekrar eski halindedir, alıverdi. Sonuç bir Biri kavim miydi? yok oldu. Kavim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu Nuh aleyhisselama iman etmeyen kafirlerini halleden. Onları yapalım. onları yukarıdan yağan yağmur ve alttan çıkan fışkıran suyla Boğulmuştur. Bunları da denize soktu, boğudu. Zorlamadı, kendileri girdiler. Yakaladık, yakaladık, az kaldı diye denize girdiler. Denize boğuldu. Ve ezlefna semmelâ akarîn. Sonra diğerlerine onlara yaklaştırdık. Ve enceyna Musa ve men Sonra Musa ve onunla beraber olan hepsini kurtardık. Hiçbirisi kurtulamazlık yapmadı. Musa ve, Aleyhisselam ve ona iman edilen hepsi kurtuldu. Tek bir zahiyat olmaksızın. ثُمْ اَغْرَقْنَا الْآخَرِيهِ Sonra da diğerlerini boğduk. Muhakkak hepsi boğuldu. Bir tane kurtulan olmadı. Hatta gene tefsirlerde geldiğine göre İsrailoğulları karşı yakaya geçip kurtulduktan sonra tüm Kıptiler boğuldu. Firavun'un taraftarları boğuldu diye kendilerine söylenince onlar ilah diye korktukları hala onun ilahlık iddiasını kalplerinden söküp atamadıkları Firavun'un öldüğüne inanmadılar. O ölmez dedi. O ölmez. Onu gözümüzle görmeden inanmayız onun ölümüne dedi. Atamamışlar. Sükup atamamışlar. Bunun üzerine Teala suya emretti de Firavun aleyhillâhine kıyıya atıldı. Hani böyle dalgana yapar. insan bazen cesedi. Evet. Onun cesedini Allahu Teala karaya attırdı. İnsanlar gördüğünüz gibi bu Firavun. Peki Firavun bu boğulma ne dedi? Yunus suresi 90. ayette geliyor. Bakalım. Hatta idâ onu karagu boğulma, ona ulaştığı zaman o anda ne diyor Tale aamantu ennehu la ilaha illa allazi amenet bihi banu ve ene minal dedi ki İsrailoğlarının iman ettiği'nden başka ilah yoktur. Ben de Müslümanladım. O zamana kadar ne diyordu? Sizin benden başka ilahınız yok mu? Tek ilahınız benim diyorlar. O anne dedi olan ilah iddiası var ya o iddiaya ben inanıyorum artık. O ilahdır. Ben ilahlendim değilim. Ben onun ilahlığına teslim oldum. Müslüman bir kimse oldum. Dedi. Aa ne? Şimdi bir iman et. Can boğaza girene. Kurtulmanın imkansız olduğunu gördüğün zaman mı iman et? Vaqt asayet kabul ve kontempler müfsidin. Halbuki sen ondan önce siyan kardın ve fesat peşinde koşuyordu. Diye Allahu Teala onun imanını reddetti. Halbuki can boğaza gelinceye kadar tüm insanlık için geçerlidir bu. Can boğaza, ümitsizlik anı olmadığı sürece, son an olmadığı sürece Allah-u Teala tevbeyi ve imanı kabul ediyor. Ama bu anda e, boyununa ilmek gelmiş, artık kurtuluşun yok. İman ettim, bu iman geçerli değil. E, denizde boğulmak üzere, baktım kurtuluş yok, e, iman ettim, bu iman geçerli değil. İman, bu son an kurtulmama imkanı ortaya çıkmayıncaya kadar iman geçerli. Ama o an iman yok. Son andaki iman kabul edilmiyor. Allahu Teala onu kabul et. Bak ki kurtulamıyorsun. Kaçış yolu yok. Onu anladın o zamanki iman kastedilen o. İnne fi aye muhakkak ayet onda bir ayet, bir mucize, bir işaret vardır. Demek ki Ve elbette ki onların çoğu mümin değildiler ve inne rabbeke lehual azizur rahim. Maaka sabbih rabbi Azizdir, rahimdir. Yani aziz, düşmanlarını helak edecek mutlak izzet güç sahibidir, rahimdir. Kendisine iman edenleri kurtaracak rahmete sahiptir. Allah Azze ve Celle üzeri rahmetiyle muamil ettiği, bağışladı, affetti kullarına yakılsın. Burada kalalım. Buradan sonraki kısma inşallah önümüzdeki hafta devam edelim.